Allahu Allah min al-Shaytan ar-Raji'm. Bismillahi Ve salatü l-Salam Allahü Ya Allah mu ya Mu'in. Ya Hanan ya Menan. Ya Kereem. Ya Kafar. Ya Rahim. Ya Rahman. Ciltiki Sayfa 131. 78. Mektub 37. Yetmiş sekizinci mektub, ilah Darıbhan, Darıbhan adlı askeri yetkiliye yazılıyor. Fi beyanni anna muhabbet alit taifet aliliyeti mektubun konusu, ehlullah'a muhabbet, ehlullah'a sevgi, ehlullah'a karşı alaka duymak ve ihlasıyım onlara samimiyetle bağlanmak, onlara samimi ve yürekten derinden muhabbet duymak vesiletül fenâifillah vel vekâibillah insanın fenâfillah ve vekâbillah sahibi olmasına, Allah'ta fani olmaya, Cenab-ı Celle Celaluhu'nun sahip olmuş olduğu kemalat ile, güzelliklerle hallenmeye vesiledir. Mevla'nın dostlarını sevmek, Nakşibendiye tarikatında bulunan, khasaten zevatı sevmek, yani ala husus, özellikle bu efendim, tarikat tarikatı Aliye-i zevatını, ve ee, ala umum, genelde de bütün ehlullah'a muhabbet, Allah Celle Celal'de fani olmaya, Mevla'nın deryasında kaybolmaya, Mevla'nın sahip olmuş olduğu birtakım güzelliklerle, hallenmeye birer vesiledir. وَمَا يُنَاسِبُوا ve buna paralel birtakım meseleleri konuşacaktır. Askeri yetkiliye yazılan mektup bu. Bazı ehlullah birtakım işleri görmek için yaratılmıştır ve bize gönderilmiştir. Bazılarında bazı görevler ağırlıklıdır. Değilin mesela Hacı Ubedullah'a Kudzi Sirru i̇mam Rabbani'nin göre buyuruyor ki Allah bana siyasi insanları eğitme görevini vermemiş olsaydı, Mevla bana devleti idare eden insanlarla meşgul olma e, görevi vermeseydi, kimse ihvan ve mürit açısından benden daha fazla adama sahip olamazdı diyor, beni geçen olmaz diyor. Ama bana verilen görev, devleti idare eden e, mekanizmayı, yani bunun bir tabirle bürokrasiyi oluşturan kesimi, eğitmek olduğu için her insanla e, meşgul ola, ola, olamadık, olmadık diyor. Bazı Ehlullah'ta böyle görevler vardır. İmam-ı Rabbani ise gerek avam, gerek havas, gerek fakir, gerek zengin, gerek amir, gerek memur, gerek askeri yetkililer, genelkurmay başkanlarına varıncaya kadar e, cemiyeti ve toplumu oluşturan herkesimi Eğitme göreviyle kendisi tavsiye edilmiştir, görevlendirilmiştir. Ramazanı Kudüs'türün farkı burada. Alhamdülillahi bütün hamdler Cenab-ı Celle celal olsun ve selamun. Gerek dünyada ve gerekse ahirette her türlü tehlikeden emniyette güven içerisinde olma da ala ibadihle Cenab-ı Celle kulum deyip de kendisine cezbe ilemiş olduğu kişilerin kuları üzerine olsun. Amin. Kadihsu fi taifetikum. Sizin efelin cemaatinizde, sizin kesimde diyor hissediliyor. devletin hemiyetün. Yani sizde çok muazzam bir hal var. Allah'ın muazzam bir nimeti size nazil olmuş. Ve hiye bu da nedir peki sizde bulunan bu büyük nimet? E, dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu. Hiçbir zaman makama ve işte bir takım e, dünyevi rükbelere takılıp da gurur kibir yapmıyorsunuz. Siz dervişlere e, herkesin tahmin ettiği gibi değil de olması gereken tarzda peki tevazu göstermeniz çok büyük bir nimet. Sizin cemaatinizde, sizin kesiminizde Allah'ın büyük bir nimeti var. Bu da dervişlere göstermiş olduğunuz e, tevazu, alçak gönüllülük. Bu çok çok harika. Dünyada en büyük ganimet. Mevla'nın sevdiklerini sevmek. Aşk ve muhabbet Allah'ın kula ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama onu yerinde de kullanmak esastır. Yani muhabbet iki ağızlı bir bıçağa benziyor. Hem hayra kullanılır hem şerre kullanılıyor. Hayra kullanılırsa peki bunun celbedeceği, edeceği, insana kazandıracağı feyzü zatın yani manevi kemalatın haddi hududu yoktur. Ama gidip, gidip de bu muhabbet şerre kullanırsa o zaman da getirmeyeceği musibet yoktur. وَالْخِدْمَةُ الْعُلْيَةِ الْتَبَقَةِ الْعُلْيَةِ Bir de, bir de, ne var sizde? Sizde bir de, bu Nakşibendiye tarikatı büyüklerine, bu kesime karşı hizmet etme duygusu. Yani, bahane arıyorsunuz, ne yapsam, ne etsem de Ehlullah'a hizmetçi olsam diye. Bu kalekter düne kadar, yakın tarihe kadar, bundan diyelim, 70-80 sene öncesine kadar aynen böyle geldi hangi İslami devlette bir fütuhat olduysa, yani o devletin dünyada hakimiyeti söz konusu olduysa bakın görünürde bir takım yani siyasi adamlar rol oynamıştır, eyvallah. Ama onun gerisinde bakıyorsunuz ki arkalarında dev, simalı büyük Allah dostları vardır. Yani onlarsız yani oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar, onlarsız savaşa gitmiyorlar, her ne türlü başları dert, derde maruz bunlarsız kesinlikle iş görmek yoktur. Kanuni Sultan Süleyman Aleyhir Rahmeti ve diyor ki, hangi savaşa gidecek olsam mutlaka giderim Beşiktaş'taki Yahya Efendi, benim için ağabeyimdir o, onunla istişare edip eder, o bana ederse savaşa git giderim diyor. Ve gerek işte Sultan III. Selim'in Şeyh Galip'le birlikte sürekli oturması, Topkapı'da oturuyor, Belki belli bir satık devletin işlerini idare ediyor, ondan sonra adı bakanın arabayı dehtehliyor, Galadır Mevlevihanesi'ne, iskiyat caddesine yani çıktığınız zaman başlangıç noktasında Galadır Mevlevihanesi'ne. Oraya böyle küçük bir oda var, orada Şeyh Galip'le birlikte oturarak başını dizine yaslar, o şekilde teselli bulurdu. Keza gene Sultan Fatih mesela, ee, babası Murat Kudavandigâr Kud ee, Hacı bayramı verinin Veli'nin müridiydi. Yani bana diyor, müritlerin sayısını gönderdi üstadım diyor, ne kadar müridim varsa kimseye tanım tanımadığım ve tanımayacağım ve imtiyazları, devletten istifade imkanlarını onlara tanıyacağım diyor. Yani buna benzer bir sürü şeyler, ya bahane arıyorlar ki, ne yapsak da belki Allah dostlarına bir hizmetimiz olsun. Sizde diyor, e, dervişlere karşı bir tevassül duygusu var, bir alçak gönüllülük var. Bir de velhidmetul liyazil tabakatel uliya. Bir de peki bu insanlara hizmet etme tutkusu ve duygusu var sizde. Allah-u Teala size büyük nimetiyim. Üstelik, üstelik mevucudu esbabil ghina ve husul-i mevatt istigna. İşte yani e, bunlara muhtaç değilsiniz. Niye? Çünkü paranız var. Unuz var, rütbeniz var, zenginlik var, otorite var, adam var, şu var, bu var. Yani bu, bu muhabbetten işte dervişlere mütevazı göstermekten, onlara hizmet etmekten sizi müstağni bırakacak, sizi bunların muhtaç etmeyecek imkanlarınız da olmakla birlikte Rasulü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor. İnname ehlekemen gene kableküm edfirihimu ve dinar ve humme mehlikekum. Sizden önceki ümmetlerin para tutkusu, para tutkusu, para tutkusu, kapitalist anlayış Amerikan kafası yani. Altın ve gümüş tutkusu helak etmiştir. Sizi de para tutkusu helak edecek, sizi öldürecektir. Hem de ölüm ölüm öldürecektir. E şimdi devlet başkanı bu adamlar, peki yetkili bunlar, büyük adamlar bunlar vesaire e Yani mutane etmeyebilir icabında. Bu kadar varmaya rağmen, bu kadar varmaya rağmen siz paranın da pulun da ondan sonra yetkinin de otoritenin de bu kadar adamınız olmak, olmasına rağmen hepsini üzerine basıyorsunuz, peki dervişlere, mevleyle meşgul olana hasret insanlara tevazu gösteriyorsunuz, onlara hizmet için yarışa girmişsiniz vesaire. Yahu diyor, ne muazzam bir nimettir ya. Ve bu tutku var ya, mumbiyon haber veriyor an mahabbeti adi iptal etelim aliyeti bu efendim halimiz, bu karakterimiz bu yola bu yolun büyüklerine nakşibendi tarikatına buna zavate kira mı mahabbetten haber veriyor Sultan Abdülhamit Han cennet merkezin şahziri tarikatına mensuptu ama bazı kesim diyor ki nakşibendi şairiyle o kadar oturdu kalkardı ki o kadar oturdu kalkardı ki onlara bu kadar derinden bir mahabbeti vardı ki ee, Nakşi olma ihtimalde var diyorlar ve kendisi 4000 tane şeyh ile istişare halindeydi. Görünüşte devletin başında Abdülhamit Han var ama ipler dizginler onların elinde. Yıldız'dan yukarıya çıkarken Yıldız Cami'nin haziresinde şey Zafir Efendi yatıyor. Osmanlı'yı götüren adam onun döneminde Şeyh Zafir Efendi ama surette Abdülhamit Han götürüyor. Onlar bu işin farkındaydılar. Yani Mevla'nın bir devleti yürütmesi, götürmesi Mevla'nın dostlarıyla peki alaka ve irtibat içerisinde olmaya bağlıdır. Günümüzdeki mesela bir takım hareketlerde işte dervişlere e, yani ne gerek var, tasavvuf ve tarikat büyükleri ne anlar siyasetten, ne anlar işte bilmem ne uluslararası ilişkiden şundan bunlar vesaire. E, tamam, 100, yıla kadar, 100 yıl öncesine kadar ben götürdüm bu işi, 600 sene götürdüm, beni attın bir kenara, hadi bakayım. Hadi 26 milyon 400 bin km² Osmanlı Devleti bir el ayası kaldı. Bu başarı var! وَاَزَى مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّةِ عَذ۪يبْ طَائِفَةِ Peki, bu sizin bu karakteriniz var ya, büyük bu dervişlere, bu Allah dostlarına tevazu, hürmet, peki onlara hizmet, bu مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّةِ عَذ۪يبْ طَائِفَةِ aliyeti bu e, Mevla'nın dostlarına, nakşî büyüklerine derin bir sevgilisin olduğunu ifade ediyor. وَالْإِخْلَاسِ لَهُمْ Onlara yani samimiyetle e, hareket ettiğinizden, onlara karşı samimiyetle teslim oluşunuzdan وَمُشْعَرُونَ بِالْمَوَدْتِ اَعْدِهِ الْفَرْكَةِ النَّاكِيَةِ Mevla'nın böyle kayırıp da koruduğu, cehennemden belki e, uzaklaşmış, cehennemle alakası kalmamış olan bu insanlara derin bir muhabbeti ve ihtisası bir gün, bir de belki onlara, onlara aitlik yani biz bu kesimden yanayız, biz bu insanları seviyoruz, e, duygusunu ortaya koyuyor, koyuyor. Ehlullah, Ama ehlullah da hakikaten yani, hakiki ehlullah olacak, sahtekar olmayacak, nakis olmayacak, nakisin nakis olmayacak. Neulâni Aceret'in Rûm-i bir müridi vardı. Bir gün ki ona, yahu dedi, ee, sen dedi yani, sen nesin, tarikat ne ya, sen kim, tarikat kim? Ne anlattın sen tarikattan şundan, bundan, ne işin var senin tarikatta? Falan böyle kendisiyle alay ettiler. Dedi ki, doğru diyorsunuz Beni gibi odunlara dedi, tabii tarikat dedi fazla gibi. Doğru. Ben dedi yani, bir noktada te ben teselli olmuşum, ben bir noktada yani abad olmuşum elhamdülillah o şeref bana yeter dedi. Ve dediler o? Benim adım Ahmet'tir dedi. Eskiden bana Ahmet derlerdi. Şimdiyse bana Ahmet'i Mevlevi diyorlar dedi. Mevlana'ya nispetle, Mevlana Caheddin Rumi'ye aidiyetle bana Mevlevi, Mevlevi tarikatına mensup Ahmet diyorlar ya, tamam. Mensup olduğum yeri göstermesi takımına bana Mevlevi dediler. Bu şeref bana yeter dedi. <gülüyor> Her ne kadar bu hakkını veremiyor da e, elhamdülillah Cenab-ı Hak dünyada beni Mevlana ile haşır neşir yapıyor ve bundan dolayı Mevlana'nın müridi e, Ahmet diyorlar ya, Ahmed'in i Mevlevi bana yeter bu Hani oradan bir işaretle diyoruz ki, ben, yolun hakkını kim veriyor ki, ne kadar veriyor ki peki. Ama elhamdülillah sana da efendim ya diyelim ki işte e, Ahmet-i Nakşi dediler veya da Ahmet işte hüseyin Nakşi dediler vesaire. Eyvallah, müşeref sana yeter. Bak onlar siz oturmuyorlar, onlar siz Direksiyonda onlar var, onlar var, onlar var. Sultan Alparslan, Roman Diocletian ile savaşa girmeden önce, o Sultan Alparslan 20 bin kişisi vardı. Roman Diyojen, Rum İmparatoru'nun 200 bin kişisi vardı. Bir kişiye 20 adam düşüyor. O gözük ürktü, korktu. Yani tıslı gibi oldu Sultan Alparslan. Damlı savaşa giremem dedi. Bu adamların hem teknoloji bakımından üstünlükleri var, işte sayısal bakımdan daha fazla adamları vesaire ama yanındakiler dediler ki sen savaşa gir, gir. sen girdi savaşa, merak etme Allah'ın izniyle bu zaferi biz Mevla'dan koparırız dediler. Arka yanındaki Eylullah'ın peki takviyesiyle, Sultan Alparslan'ı moralize etmesiyle Sultan Alparslan atın üzerinde askere döndü bir hitapede bulundu. Ondan sonra savaşa girdi. Birkaç saat içerisinde o Mendil Özlem'den ordusunu mendil gibi katlamıştır. Ama yanında, yanında sonucu biz koparırsın hareketimi. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa İstanbul'a gelecek. İmam-ı Şarani'yi ziyaret ediyor. İmam-ı Şarani diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, İstanbul'a gidiyorum diyor. Benim padişahta nüfuzum var diyor. Yani dediğimi yaptırdım Allah'ın izniyle. Bir isteğiniz var mı? Bir işte istirhamı, bir var mı? diyor. Namış buyurdu ki yok dedi. Allah razı olsun dedi. Ee, teşekkür ederim dedi. Senin de Mevla'dan dedi bir ihtiyacın varsa bizi gör dedi. Yani sen padişahdan yontarsın, biz de Cenab-ı Hak Cek -Cek koparırız Allah'ın Mevla ile bir işim varsa bizi gör dedi. Kainatta kanun böyle dönüyor kanun böyle de dönüyor, dönüyor. E şimdi kanun dışı hareketler vesaire ne getirir ne götürür peki? İbn Cevziyü rahimehullahü teala der ki: "Hashabdeki bir köpeği vardı, efendimiz gitmiyor. Şimdi Tarsus ve civarında eee Roma imparatoru Trajan'ın zulmü söz konusu oluyor. Ve Hashabdeki bu adam bizi kavur yapacak diye memleketi terk ettiler. Yani buradan işte diyelim işte 8-10 km e, Tarsus'un Çin'e çıktılar. Mağaraya iltice imanlarını muhafaza için. Orası da ayrı bir destan. Köpek de bunların peşinden gidiyor. Köpeğe hoş, hoş diyorlar. Hayvan yürürken çünkü ayakları şey iz bırakıyor toprakta. Bunları da arıyorlar. Polisler, jandarmalar vs. Bizi bunlar efendim yani yakalamasın diye köpeği kovuyorlar. Fakat köpek diyor hepimiz cevizi hayvan Hayvanlar da kendi yani e, yaratılışları icabı konuşurlar, anlaşırlar vesaire. Ashab-ı böyle bir hali vardı. Yani anladılar hayvanın konuşmasından bir şeyler. Mevla'nın kedisinin anladığı gibi. Neticede e, köpeği kovuyorlar. Köpek diyor ki, ''Beni niye kovuyorsunuz siz?'' diyor. Yani böyle bir zalimin, böyle bir gavulun peki idaresinde yaşamayı siz zillet bildiniz. İman ve İslam'ın muvaffada içindemekini terk ettiniz de, ben bunu anlamaktan aciz mi kaldım? Beni hicretten niye yük altalık koyuyorsunuz diye. Bakıyorlar ki hayvan gitmiyor. Hayvan gitmiyor. Gen onların peşinden gidiyor. Ne diyecekler? Bu köpek bizi ele verecek korkusuyla hayvanımızı ve sırtlarına vuruyorlar. Köpek onların sırtındaki gitmeye başlıyor bize Yemin cavcı diyor ki, bak sen de bir evvelallah intisab edersen, sen de bir evvelallah peşinden gider, sabır, sebat, metanet göstersin. Alınak alıba yapar. Bu işte samimiyet esastır. Bir müddet yürürsün kendi ayaklarında. Hatta tarikat böyle öyledir. Bir yere kadar aklı maaşla gelirsin. Bir yerden itibar ilave, dingil misali sanatlı aklı maaş verirler. Oradan öteye gelişen bütün haller aklı maaşla hallediliyor. Tarikatta bir de böyle bir kanun vardır. Bir yere kadar Kıtmir geldi, baklar ki bu samimi cidden vesaire, bu köpek bizim başımızı yakmasın diye hayvanı sırtlarına vurdular diyelim yayan giden köpek şimdi omuzda gidiyor vesaire. Eylullah'ın da böyle kanunu vardı ve diyorlar ki Eylullah'a olan bu muhabbetten dolayı cennete girecek efendim dört hayvandan bir tanesi de işte kıtmirdir. Kıtmirdir. O da, o da iman sahibi, amel salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum, arkadaşlar belki biraz fazla görüyorlar. Fazla efendim bu alamiye kurduk da fazla bilmiyorum. Yani Allah yanetmizde hakiki tevazu nasip eylesin ama yani şu sözü söylemekte bir e, zarar olacak kanaatinde değilim. Yani köpek kadar affedersiniz. E ee, Eylülullah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne? Markası ne? Markası ne? Her şey durmuştur, her şey gitmiştir. Camii rahimallahu tabi güzel söylüyor. Ya Resulallah, kebaş jol, seki ashabı keyif. Tahir cennet şeben, der zümre ya O, evet der cennet, men der cennem keyre var. Ashab-ı Keyif Menden Sediye Ashabet'in Ulu Cevbi Ya Resulallah Ey resul Sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> Şebaş etçin Cennet Şemel Bir köpeği kıtmir diyor, senin ashabınla birlikte diyor, cennete girecek diyor. Oooo evet der cennet ben der cehennem kerrı vast o iki kıtmir senin ashabınla birlikte cennette gelecek, olacak ben işte cehennemde geleceğim. Ya Resulallah, bu ne acayip hadir ya. Asabı başıyor. O sevgi asabı man to. köpeği olduğundan, ha e, onlara muhabbet besidinden cennete girecekse, ha. O kıtmı asabı köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa ben de senin, ben de senin ashabının köpeğiyim diyor yarasın Allah. Yani Köpeğe bu muamele yapılıyorsa, ben de senin ashabın köpeğiyim diyorum. Muhabbetin denemeyince hiçbir duvar yok. Yeter ki sahibe sağlam olsun. İnsan kalbi balığa benzer. İnsan kalbi balığa benzer. Eyvallah'ın sevgisi ise göle benzer, suya benzer. Balık gölde yaşar. Yani kalp, Tatmin, kalbin huzuru, eyllullah, kalbesi allahu efendim mahabbete bağlıdır, o bir göldür, balık belki gölde yaşar. Eski insanlar bunun farkında olduğu için, amir, memur, kadın, erkek vesaire falan Allah gidiyor da gidiyor. Neulana Cefirumi Kudüs'ün babası, işte Konya'da o da yatıyor, Vahavayat Kudüs'e sırrı o, Konya'ya bir geldi, ondan sonra tekrar Horasan tarafına gidiyor. Erdincan'a geldiği zaman, Erdincan'daki Fahrettin Paşa'nın, Erdincan bölgesinin idarecisi Fahrettin Paşa'nın hanımı efendim, Sultan Bahavolet'in peşine düşüyor. Sultan Bahavolet, yani insanlar çok ilgi alaka gösterdiği için geceliğin geçmek istediler, yani erken saatlerde Erdincan'dan ki yani vakit dar kimseye ulaşacak hali yoktu, kadın duyduysa nereden dökülürse, atına atlıyor, dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik Bahavar edip çıkışında yakalıyor. Yanından tarikatları salıyor. Anadolu'nun temelinde buruk var, buruk var. Şimdi batı ile entegrasyonlar, bilmem neler, şunlardı bunlardı vesaire. Ya bizim hamurumuzda ne var belli ya, bizim kimyamız belli ya. Domuz karakterli insanların peki kimyası. ha? O, o, o kimya, o adamlara yar olmadı. Bize mi yar olacak peki? <Gülüyor> Muhammed İkbal, dahi Mekahmet'in ne güzel söylüyor. Damarlarında kan dolaşmış, dolaşmamış. Ne yazar? Diye ya? Asıl hayat diyor. Asıl hayat diyor. Ciğerin diyor, aşkla yanmasıdır diyor. Varsa bu, eyvallah. Tamam, sermayem var demek bu sermayeye yani sermayeye işte sahip olamadığın için de mevzus olma, umutsuz olma. Yani niye bende bu iş işte olmuyor veya olamıyor vesaire falan, umut kesmek yok. Asla vakata, asla vakata. Yani iş demine gelinceye kadar sabır, sebat, mertanet, benim günahım çoktur, şudur, budur vesaire. E kim zaten günahsız ki? Allah bizi insan yarattı, merak yarattı ki. Ben yapamıyorum, edemiyorum mesela Bunlar şeytan entrikaları, bunlara prim vermeyelim. Mesela dayanmaktır, direnmektir. Niyazi Mısri Kudüsü ne güzel söylüyorlar. Her neden nuru siyah ettiyse isyan senin ağır bir yüzün kurre-i tekirden olacak ama. Yani şunun var ya üzerine antibiyotik almak bile caiz diye Düşün. Niye? Kaç yüz veya kaç bin antibiyotikten daha etkidir şu zaten anlatmış olduğu şu beyt'teki mana. Her neden Rusya ettiysen isyanın senin ne kadar günah varsa ne kadar çirkin ve yamukluğun varsa bunlar senin ağzını burnunu, gözünü de. gözünü yüzünü belki kapkara ettiyse de ağır bir şey yüzün gurre-i tevhidile sen bir la ilanallah tamam mı samimi bir yürekten yüzün var ya ben beyazdır ben beyaz bu rahmetten diyor ki dağlarda bir adam gördün diyor zincir diyor kapkara la ilanallah dediği zaman yüzünün rengi anında beyaza dönüyordu Zikri bitince tekrar eski siyadını yürüyor. Osmanlı'ya peki beka ağacını diken zat geyikli babadır. Geyikli babadır. Bunlara şimdilik tarihler yazmıyor bunlar. Orhan Gazi, Kuddisesi, Rahimallahu Teala, Devleti kuran Osman Gazi'nin oğlu, Bursa'nın fethinde çok uğraştılar. Olmadı bir tür ele geçiremezler. Rumlar çok Kuvvetli tahkim etmişlerdi bunun sayı. Ama Geyikli Baba Geyiklerle beraber dal doğurdu ya. Ondan savaş bizim deyim onların aleyhine giriyor. Ondan çekip giderken Ali Bakan'ın Orhan Gazi'yi e, uyardılar, padişahın dediler. Savaşı biz kazanamayacaktı ama <gülüyor> Geyikli Baba diye bir zat vardır. Yine göl dağlarında yaşar. Geyiklere peki yani mürşitlik yapıyordu. Eylullah'tan böyle şeyler de vardır yani. Hayvanların talihini ve terbiyesiyle meşgul olanlar da vardır, vardır. Efendim bir defa evine gidiyor, o arada, bu sokak tarafından evine giren arada ben kahverengi güvercin var bir yerde efendim böyle, sessiz ve sakin duruyor. O hayvan yani yanına yaklaşınca kadar kaçmıyor, birden böyle süpertonik uçaklar gibi kalkıyor. Efendim dedi ki ona buraya gel dedi, tin tin tin, tin geldi. Ardın çok da ürkek ve özlek bir hayvan geldi. Serbestli, arıyor şimdi. Uçtu gitti. Bizim balıkçı İsmail söylüyor. Ee, balıkçı İsmail'in bir şey vardı, bir motoru var, deniz motoru. Efendiyi aldım dedi, motorun tam bulunduğunu tam ucuna onu dedi. O önden gidiyor, motor arkadan geliyor gibi. Sonra bir olta attım, bir balık yakaladım, Getirdim onu koydum efendim önüne. Efendim de al balık. Dedi ki bunu nereden yakalım dedi. Bu dedi, Motorla beraber işte yüzüyor diyor, ben de gördüm, o tatlını yakaldım onu diyor. dedi, bu balığı keşke yakalamasaydım Hayvan, efendiye paralel gidiyor, İkide bir böyle, kafasını kaldırıyor, böyle bakıyor ona. Yukarı bakıyor, be, yukarı bakıyor, yukarı bakıyor. Balık olamayan ben! Yaşama hakkım yok be! Hayvanlar, hayvanlar bile eyvullaha gösterdikleri sadakat noktasında ben sınıfta kaldım abi. Ahmet Yesevi Kudide Sirruo böyle el emeği göz nuruyla işte rızkını temin ederdi. Ee, odun kaşık yapardı kendisi. İyi sanatkardı, odun kaşık yapardı. Ee, sonra onun bir öküzü vardı, affedersiniz. Öküzü e, yani 110 bin mürüdü vardı, bir de bir öküzü vardı ama öküz çok saldırı bir öküzdü. Ee, Ahmet Yesevi Kudide Sirruo Ahmet Yesevi Hacı Yusuf Hemen Damii'nin üstaldıktır. Aynı zaman Sultan A. sürekli istişare e, etmiş olduğu Evlullah'tan bir zattır. Anadolu ilk defa İslam'a çarp o zattır. Burada Rumeli Kavan'da yatan Sarı Saltokan, Ahmet Yesevi'nin büyük bir rolü. Kaşıkları yapardı Ahmet Yesevi Kutlu Yesevi'yi heybeye kor, heybeyi de öpücüsü yırtına kor. Bu öpüz kendi başına çarşıya giderdi. Yedi çarşısına giderdi. Öpücü tanıyordu mille. Kimin kaşığa ihtiyacı varsa Gelirlerdi, alırlardı, heybeye efendim parayı ee, bırakırlardı. Hayvan görüyordu, kim alıyor, kim para bırakıyor vs. Bu hayvanın bir uyu vardı. Eğer birisi kaşık alıp da parayı bırakmazsa adam kışını bırakmazdı. Şeye gidinceye kadar, evine gidinceye kadar öküz, oradan, buradan, verilen parayı para ya parayı ya kaşığı ondan sonra bırakmaz. Parayı alıncaya kadar adamın canını okurdu. Parayı alınca akşama doğru gelirdi şehit Bağrı zorla vesaire, Ahmet Yesevi Kuditesi'yle çıkarıp parayı teslim ederdi. Onlar Hades Selam'a gidip ahire giderdi. Bak, muhabbet ne yapıyor? Muhabbet ne yapıyor? Ve evet, yani Sultan dedi ki burada sizin diyor bu haliniz diyor bu Eyullah'a, yani muhabbetten haber veriyor. Onlara karşı çok samimisiniz, çok yani işten bağlısınız vesaire ee, ve onlar kayfasından diyor e, olmaklığınızı anlatıyor sizin bu tevazu'nuz, bu dervişlere olan hizmetiniz vesaire. Hadis elma umaman ahaba, elma umaman ahaba kişi e, sevdiyle beraberdir. E, hadisi kabine yeterlidir ve ente yunna olmaya bişaraten li muhibbi hadi's-sâifeti ve ehullâha göster elullâha eee eh, sevenler için bir müjde olarak kâbidir diyor. Yani sen ki peki Mevla'nın dostlarına karşı bu alaka ve muhabbeti hissediyorsun, tamam mı? Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem'in emma eh, hume men -mâ ahabba hadisi sana müjde olsun diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi sana müjde olsun buyuruyor. Bakın şimdi burada var ya, belki aklına şöyle gelir, ya işte dünya e, katlı karıştırılıyor her gün vesaire, her gelen gün giden gün diyor vesaire. Eee İsmail ne oluyor? İşte Şeyh'ten bahsediyor, bilmem ne işte, mahabetten vesaire falan filan. Birisi kalkar böyle, cahilce laf edebiliriz tamam mı? Bu kafayı var ya, bu kafayı git bir duvara vur bunun. Niye? Hiçbir amel var ya, bu Mevla'nın dostları olmadan insana şey vermiyor, zevk ve tat vermiyor. Yani öyle bir yere atış yapıyorlar ki, öyle bir hedefi e, sağlama alıyorlar ki, o hedefi garanti aldıktan sonra savaşmak problem değil. Ne bileyim, imana ve İslam'a hasım kesilen insanlara onlardan müddet etmek sorun değil. Sorun değil. Asıl mesele burası, burası iş buradan dönüyor. Eskiden mesela askeriye, ecdab zamanında Yeniçeri Ocağı'nda eğitiliyordu. Ve İsmail Hakkı Bulüsevi mesela, ruhu beğen sahibi, askeriyle ilgilenen Cevvetiye Şeyhiydi. Asker eğitmekle mesele mecburiydi. Öbür taraftan diyelim idari kesim Şehir-i Makamı'nda eğitiliyordu. Millet ise tekkelerde eğitiliyordu. Yani intisapsız insan yoktu. Hatta eskiden mesela ecdabdan birisine desen ki yaşın kaç, Adam nesilin yetmiş yaşındaysa, adam 4 gibi beş yaşındayım. Ya ne iştir bu? Ne yapayım diyor yani. Benim diyor, Eylullah'la itibata geçtiğim, ondan sonra tekkeye intisap ettiğim, son 5 yıl dolu diyor. Tekkeden önce, Eylullah'sız geçen günleri ömürden saygılıyor. Ne zamandan beri gibi ki bir şeyh ile oturuyor, kalkıyor, tanışıyor, bir tekkeye intisap ediyor, ömürü ondan sonra hesap ediyor. E, Efendim de kaç yaşındasın? 70 dedi. 4 sene sonra sordular kaç yaşındasın? Dedi ki 4 yaşındayım. E, dediler ki ya birkaç sene önce birkaç sene önce peki 4 yaşındayım, e, 70 yaşındayım dedin şimdi 74 demen lazım gelirken de ki 74 yaşındayım diyorsun bu ne iştir dediler. Dedi ki ben son 4 yıldan beri Mevla'dan haber almaya başladım. Mevla'yı tanımaya başladım. Dostluk geçen günü ömründen sarmal <Gülüyor> Bu hadis demek ki marum ama kişi sevdi ile beraberdir. Hadis şerif var ya ki hadi yeterlidir. Le entekyuner <Gülüyor> bir şarapenle muhibbiha bir taifeti. Bu seven insanlara müjde olarak bu hadis deki yeterlidir. Resulüktem çağırsınların hadis Bu bir hadisden bahsediliyor, ee, bu Mevla'nın dostlarıyla peki oturup kalkan hiçbir insan bebdaht olmaz, zarar ve ziyene bağrız kalmaz. Bu hadis de diyor, ''Vav'in yeterlidir li mesarrat-i cüllez râhi bu has dostlarıyla oturup kalkanların sevinmesine ve sevincine e, yeterlidir. Bu hadis size efendim temel müjde olsun diyor. Erzurumlu Emrah ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah Her nefeste haki kimya ederler Hakkın esrarından onlardır Agah Lakin surette ihva ederler Bakma hakaretle derlişanlara ken Arifpanlara variisi Varisi enbiya denmiş onlara mürde gönülleri ya ederler Emrahica ile hadi ha ile Kaleli olandan İisha ile Erenleri bulda İtiisha ile. Seni devasılı nevla ederler. Bu adam çoban! Ama bak neler söylüyor. Şimdi kaç kişi bir araya getireceksin ki bu adamın sözü gibi bir söz söylesin. Ne diyor en son satırlarda? Ha baştan işte bir özetle bir, bir, bir mana vereyim. Eylullah'ın diyor nutku, konuşması, sazı, sözü, söyledikleri var ya yani hayata hayat katan can suyu diyor. Cenab-ı Celle Celalü ile alakalı esrardan onlardır agah diyor. Onlar diyor bu işi biliyorlar diyor. Ama surette ihva ederler. Görünüşte bir şey bilmiyor. Böyle işte yıkıldı gidiyor. Tecbirde öyle gösterirler diyor. Her mesleğin kendisinin bir kanunu vardır. Nafşi tarikinde gizlilik esastır diyor. Her şeyi A'dan Z'yi ortaya koymak yok. Hani biz maskeksürlü diyoruz ya, onda da böyle şeyler var. Peki bu insanlara, öyle tepeden bakma diyor, ona göre. Eee, o köhüne abba diken, öyle işte kılık kıyafeti tek de yani bize göre e, uygun olmayan e, elbiseler dikerler giyerler, sen sakın ha gurur gibi kapılıp da not vermeye kalkma. Not vermeye kalkma. Puan var çekiyorlar böyle. Sana bir not düşüyorlar, bunu bilesin. E sonra bunlar da peygamberlerin varisleri diyor. Ölü gönlüleri bunlar ihya ederler. Emra i cehdeyle, hal-i Emra nedir o sinan? Haydi, davran zıp batıyor. Haline har katıyor bu insanlar katıyor. Kaleli olan dan, dinfin saleye. İşi gücü tasara, yansuru, nasara yansırı, nasara yansırı. Kitap kitap kitap kitap kitap. Hep kapa ilimleri. Vallindirle sadece meşgul olanı bırakmadım diyor. Bak ne diyor ha. Ya belki hal sahibi olanlardan dostlarına ara diyor. Aa falan ceza çok bilgili. Şu bu kitabı var, bilmem ne vesaire falan. Eyvallah ama beniko oğlum diyorum. Kendisine bahsetliyorum. <Sessizlik> e erenleri bulda intisale ila. Bu mevlananın dostlarını hatırlayın. Bir şeye bakayım. Bul onlar seni devasını. Ederler. seni de bunlar Allah'a götürür diyor. Bunlar, bunlar, bunlar seninle Mevla arasında köprü insanlar diyor. Çıplak ilme talip olmak yeterli değil diyor. Evet, herkes, hepimiz yani her şeyin güzelliği yapmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada insan, bu noktada insan, insanımız, hele de günümüzün insanı çok duyarsız kalıyor. Tabi istenmeyen akıbete maruz kalıyor, istenmeyen e, neticelerine karşı karşıya kalıyor, bu da hayatı bitiriyor. Onların ilimlerine, belki varlıklarına neftun olmak gerekiyor. Ebu Bekir'in varrâh kuddesi lübiyeküllü <gülüyor> müridin, küllü müridin lâ tughni ruhuyetu şeyhidi anette amü ve şerâbin hangi bir mürit ki, hangi bir karikatlı insan ki eğer şeyhini bir kere gördükten sonra haftalarca, haftalarca, haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bundan mürit olmaz diyorlar. Yani ne demek istiyor? Bir kere gördün mü üstadını? Öyle bir şoka giriyorsun ki, öyle bir depresyon geçiriyorsun ki Pak! diyorsun ondan sonra, haydi! bu diyor. Bir hafta yemek yiyemiyorsun artık. Niye? Gördün ya doydun. Doldun yani. Bir kere onu görmek eğer sen de e, bir hafta haftalarca neyse seni yemeklerine içmeden alıkoyamıyorsan heleyse bir sadık. Bu mürit sadık değildir. Samimi değildir. Bundan bir şey olmaz der gibi konuşuyorlar. Altının değerini uyumcu biliyor değil mi? Eyvallah. Yani e, bu zatların da değer ve kıymetini yani kaçta kaç kişi bilir? Allah bilir. Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücevvet efendim, yani tarikate kayıtlı olmak vesaire, bilmem ne işte, istihara, şu teveccüh vesaire. Hadi bakalım ben de oldum hakiki mühür. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar, bedel istiyorlar, can istiyorlar. Tarih-i yazar. Azim Ahmet Hüdayi kuddîs Sultan 1. Ahmet'in şeygi, Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandalda şeye geçiyor, e, sirkeci tarafına geçiyor. Sandalda işte müşterilerin bir tanesi Yeniçeri, asker. Onu görüyor böyle, bakıyor ki bu bayağı şey, tertli belaha benziyor, sıkıntısı var gibi vesaire. Diyor ona, efendi efendi hayrola diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Mürşid Arama'ya diyor. De, yeniçeri. Diyor ki ne yapacağım müşteri diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor. O bana yapacak diyor. Ne yapacaksa diyor. Uyana bak. Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor. Onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler. Beni hidayete isan edecekler, ulaştıracaklar diyor. Biraz param var. Bin tane altının falan var dedi. Ağa buradaydı onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi. Ben sıfır olacağım ben dedi. Azman Kıbrı dedi ki ona. Peki oğlum diyor, Onları bana ver dedi. Ben senin rüşün edeyim. Tamam dedi Eyvallah. Verdi. Dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. Bin tane altın attım var mı benzine. <gülüyor> Sonra sandal yolculuğu bitiyor. Silkeciye geliyor. Azman dayı zıplıyor. Atlıyor kenara. Bu sefer burada atladığı gibi onu Hey üstad diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Beni nereye bırakıyorsun diyor. Halis'e benim rüşünüm diyor. Tamam diyor. Acele işim var diyor. Ay -Sofya cami isimde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Rijal-ül Gây. Mevla'nın dostların toplantısı var diyor. Toplantı yetişmemine hazırlıyor. Peşinden e gel, beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle zing. Bir direğinin arkasından bizi takip et. Orada bir istişare, bir, bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır. Kütüphanede neler var, neler, eski yazma kitaplarda, bunlarda ne kadar. Reccab-ı falan gün hangi tarafta, falan gün hangi tarafta. Neticede ee, bitiyor istişare ve sonunda oy verileri karar alıyorlar. Diyorlar ki, hadi şimdi kim sabah namazını nerede kılacaksa minareye çıkalım, orada uçsun gitsin, ee, orada namazı kılsın. Nereden bir dostu çıkıyor minareye, e, geliyor şerefim kenarına. Ben diyor, e, Kahire'deki Erser camisinde sabah namazını kılmak üzere, Bismillah diyor, ay uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür şeyh efendi geliyor, ben diyor Mekke'yi mükerremede, halen bir şehirde biliyorum. Hadi bana eyvallah, selamun aleyküm, pırr, uçuyor gidiyor. Öbürü geliyor, ben Ömeriye camisinde kalacağım diyor, Pır uçuyor gidiyor vesaire. Aziz Mahmud Hudayi de e, çıkıyor şerefeye, arkasında da bu Yeniçeri. Bu uçak ya, bu da ben uçak. Ee, işte, azman Büdü ben gitti, yarın zaman namazını kıracak. Azman Büdü daha ki, ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şama, Şama dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. Şaşaşaşa, şa Şam'a gideceğim ben. Şam, Şam, Şam, Şam. Şam ya, Şam, Şam. Ama atlayamıyor bir türlü. Neyse. Sabah namazına ezan okumak üzere müezzin minareye çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi bir şaşalayıp duruyor orada. Mesela. Ulan dedi hırsızı yakaladın ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahiyaları, bilmem ne, kandilleri, arak beyan sen misin lan dedi. Yür aşağıya, Allah'a bırakıp inzimat, amele teslim ettiler. Adam anlatıyor, hikayeyi bak kim tınlar ki. Şudur budur, neyse zar zor, ikna etti vesaire. sonra onu başka bir makama çıkardılar. Bu makamda bulunan zat buna dedi ki, bana bak dedi, yani paraya e, kıyma noktasında hiç tereddüt etmedin dedi. Aferin dedi. Ama dedi, para gibi canına niye kıymadın dediler. Hani bin tane altın verdin azman Onu, onu kadağı etti. Paraya kıydın gibi canına kıyamadın değil mi dediler. ''Evlat, evlat'' dediler, ''Mürşidin yolunda can gerek, seni de can veremedin'' dedi. Azman Hüdai çıkarttı altınları, böyle bir torba, denizden aldı da altınlarını geri dedi, ''Sen bizi yaramazsın'' dedi. Ne demek oluyor bu? ''Seviyorsan can istiyorlar, can, can, atlasan ulan.'' Ama adam bir şaşaşaşaydı. Bu tür diye mi deriz yani? <gülüyor> şimdi biz de iyi gidiyoruz da Bazı yerlerde böyle işte tökezliyoruz ama yani iyiler yok değil Biz şam mı diyeceğiz Başka bir şey mi diyeceğiz Onlar da çekemiyoruz işte böyle Yani elimiz ayağımız dolaşıyor Allahu u Teala mahruminden eylemesin Amin. Ama şimdi önümüzdeki satırlarda Bu muhabbet var ya Bu muhabbetin kalitesini verecek mahrum bari yani şeyleri sevmek, şu doğru, bu doğru, bilmem ne işte, zaman zaman duyuyoruz arkadaşlardan işte ya, işte hocam işte seviyoruz yani, yapamıyor ama seviyoruz, eyvallah. Allah kabul etsin ama sevginin de bir limiti var, bir limiti var. Ama başka bir ki, insan bir saat sohbet dinlese, bir saat sohbet dinlese, bu sohbet efendim 40 kere, her kebeste 40 gün olmak üzere 4 çarpı 4 16 1600 gün çilehanede kalıp kalıp da la ilahe illallah demeye bedel ediyor. Yani şurada sabahtan beri diyelim ki, e, bir saat mı oldun?" şu vazo Sokrates suretisi İsaat. "De ne aldın sen şimdi burada? Burada şunu aldın sen. 1600 gün İsmail'in altındaki karanlık değirizi var ya, İsmet Garibullah'ın tepkesinin altında işte karanlık oda var. Onun onlar çilehane Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nihira e Mağarasındaki halini Ejdat Çilehane uygulaması ile ifaet işte, etmiştir. Aa öyle bir yerde 1600 gün bir testi sohbet işte bir lokma ile geçinip de devamlı la ilahe illallah diyen bir insanın peki elde ettiğinden daha fazlasını elde ediyorsun bir saat sohbetiyle. Bu sabah buraya gelmeyen adamın iş bitmiştir. <Gülüyor> tamam mı? Yatıyor, orayı gelmiyor. O da şimdi ha-ha-ha-ha diyecek, tamam mı? Ama yarın konuşacaklar bizimle. Yani Rabbani diyor ki, Eğer bir, yani öyle bir zaman gelecek ki, sohbet, mohbet duyma imkanı olmayacak icabında. İşte mürşit yok, koca yok, şu yok, kitap yok falan filan. <gülüyor> o zaman ne yapın diyor? Mürşidinizden, alın, mürşidinizden almış olduğunuz tarikat dersine ihtimam gösterin. <gülüyor> Efendi yani zar zor konuşabildiği zamanlarda, bir cümleye dedim takat-ı yetiyor, o da göreyim siz arkadaşlar diyor. Tarikat derslerini söylüyor, iyi yapın diyor, ee, imaretmayın diyor, bu kadar bitti. Bu kadar bir, bu cümle bir dişi bir cümle bu. Fakat bu kadar çok şey yavuz ki ee, gidiyor da gidiyor. Mamurat Bahadır diyor ki bir insan diyor eğer tarikat dersini muntazam yaparsa bu ne yapacak diyor? Zikir, mahabbeti tehditleyecek diyor. Bir insan ee, sevdiğinin adını zikrede ede ede ede ede ede ede ede ede Bak bu psikolojik olay da bu. Burada müthiş bir şey var. Bugün dünyanın yaptığı bu işte. Sürekli sevdiklerini zikrediyorlar. Bu sefer sevdiklerine şiddetle bir aşk onları da peydalıyor. Ve o aşk uğruna efendim işte her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bizde bu, bu işin negatifi. Pozitifi ise bizde sürekli belki e, Mevla'yı zikirle meşguluyorsun edince de muhabbet patlıyor. Mahabbet patladı mı, arkasından ubudiyet getiriyor. Ubudiyetle yani Rabbim, emret Allah'ım, emret Allah'ım, emret Allah'ım peki ne kadar emretse bu bana mısın demiyor, bu ruh patlıyor. Ama ilimde oluruz işin başında ilim, artı zikir, he. ondan sonra ne tetikliyor bunlar? Mahaffeti. Mahaffeti bu ubudiyet eşittir Allah, veyahut eşittir zafer oluyor. Yalnız namırapbani orada mahabbet diyor tamam zikrullah tesbih tarikat dersi vesaire zikrullah ee, mahabbeti tetikleyecek ama mahabbetin de bir ölüsü var bir namırapbani. Rasulülmüslim sallallahu aleyhi ve sellem duyurdu ki, mevlaya öyle bir zikredin ki o kadar çok zikredin ki ta ki insanlarda mejnuum desin deli desin. Yani seni görenecek ki bu adam kafayı üşüttü kafayı yürüdü. Niye? Çünkü hep Allah'la uğraşıyorsun. Numarafı hanım, muhabbetin kalitesini böyle veriyor. Perikadesin kalitesini böyle veriyor. Bu çıpe yakalandığı zaman eşittir Allah'a, Allah desin diyor. Şimdi, burada Eylullah'ı sermek falan filan diyor ama bunun da bir kalitesi var. Onu inşallah haftaya kururuz. Cenab-ı Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, kimsesizden bırakmasın. Niyazi Mısır Kuddesi Ruh. Şeyge Efe'nin ihtiyaç konusunda ne kadar mane konuşuyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözler idim, dost yüzünü görsem deyum. Ben taşrada arar edin olacağım için de canimi. Öyle sanırdım ayrıyen dost gayridir ben gayriyem. Benden görüp işiteli, bildim ki olcan alimiş. Salmo salatide, savu salat hacile. Sal hac ile sanmaz zahid bir derişin. insan kabil olmaya lazım olan irfanini. Sağm-ı salat-ı ile sanma biter zahid işin. Namazla, oruçta hacla, zekatla işin biter zahmetten terziymiş. Ya insanı kâbil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kanze gelir yılon senin, yakan dev var menzilin. Nereden nereden gelip gittiğini anlamaya hayvan imiş. Ve üstadım çare ne? Mürşid gerektir bir dire. sana sanal, hakkal yakın. Mürşidi olmayanların bildikleri gümani Evladım sana müşit lazım. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle lagalı yapma. Senin var ya konuştukların bildiklerin zandan tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz pırıl pırıl bir ilim istiyorsan kim mürşid olur? Her mürşide dil vermekin yolunu sarpa uğratır. Mürşidi mil olanın gayet yolu asanimiz. Herkese takılma ha. Şehir enflasyonu var otolukta. Allah, yani neler neler dönüyor ortalıkta. İstibaratın teşkilatına göre 600 tane şeyh var Türkiye'de. Acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani? Orası gidiyor. Halbuki ecdat zamanında şeyhleri devlet tayin ediyor. Devlet tayin ediyor. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir hırka bulup da bir tekkeye kapanıp da adam sahip olmak vesaire falan filan bu kapıyı böyle nefes bırakırsan uu, uu, yani gider de gider, gider de gider. Allah hemen bir sözdürür, yokuş değildir düzdürür, alem kamu bir yüzdür, gören anı hayranimi. İşit Niyazi'nin sözün bir nesne ört, mes'ak yüzün aktanayan bir nesne yok, gözsüzlere kim halin iş. Niyazi Mısri, Niyazi Cenab-ı Hak ayağından kalkan tozun zerresine feda eylesin. Ne diyor? <gülüyor> İşit Niyazi'nin sözün bir nesne ört, mes'ak yüzün, sen Niyazi'nin diyor sözüne kulak ver, kulak ver, Hiçbir şey diyor bu sözlerde güzellik diyor. Örtemez diyor. Eee? İşit niyazinin sözün bir mesne örtmez. Hak lüzün aktanayan bir mesne yok. Gözsüzlere finhalimiş. Ortalık var ya gerçek kaydı gerçek. Ortalık böyle levalet gerçek dolu doluyor gerçek taşıyor diyor. Fakat senin gözün yok diyor. Göremiyorsun diyor. Yarasa göz dolmuşsun diyor. Güneş var fakat sen göremiyorsun Kavak kimde? Cenab-ı Celle Cevile Celaluhu, mahruminden eylemesin ama bu <gülüyor>